Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Evet, bugün çok önemli bir konuğumuz var. <gülüyor> Avniye Tansu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Önce estağfurullah. <gülüyor> hoş geldiniz Avniye Hanım. Bizim açımızdan önemli çünkü Su Hakkı kampanyasına benzer bir kampanyanın içinde siz yer almışsınız. E, Tarih İstanbul Çeşmeleri Kurtarılmalıdır kampanyası 1984 ile 86 arasında yer almış. Ve 70'e yakın çeşmenin restorasyonunda e, başarılı bir e, çalışma yürütülmüş birlikte. E, şimdi biz e, aslında bugün o kampanyadan bahsetmeyeceğiz. E, ancak e, çeşmelerden bahsedeceğiz. İstanbul'da e, binden fazla çeşme var yanılmıyorsam. Bu çeşmeler ne anlama geliyor? Ee, bunlar sadece hani şu anda biz baktığımız zaman mesela açık radyoya gelirken de hemen yolumuzun sokak girişinde bir tane çeşme, çeşme var, akmayan bir çeşme. akmayan bir çeşme, üzerinde yazılar yazılı, e, otlar büyümüş, yazmış, otlar büyümüş. Ee, yani şu anda son derece atıl durumda ama çok belli ki iskeletine baktığınız zaman çok güzel bir yapı. Neden hani bir zamanlar su şehriyken İstanbul nasıl bu hale geldi? Ondan biraz bahsetmek istiyoruz bugün. O nedenle de sözü ilk başta Avniye Hanım'a vereceğiz. Yani o bize anlatsın. Bakalım nereden nereye geldi? Çeşmelerin tarihi nasıl başladı İstanbul'da? Ee, aslında şey diye de giriş yapabiliriz. Hani çeşmenin kelime anlamından başlayalım. Evet en başından Çok önemli başlayalım. Çünkü Avniye Hanım'ın İstanbul... Yani ansiklopedisinde e, çeşme konulu maddenin e, maddeye ilişkin bir e, yazısı var. E, o yazının girişinde de çeşmenin e, kökeninden başlıyor ve o kökendeki e, önemi anlatan e, cümleler var. E, Farsça bir kelime. Farsçadan. Evet. Yani çeşm kökünden geliyor. Göz demek. Hı hı, Farsça. Hı. Çeşm. Ya Osmanlı Türkçesinde tabi suyun geldiği yer kaynak anlamında kullanılmış çeşme. Hı hı. Ama bakın o bile şunu gösteriyor. Göz en hayati organlarımızdan biri. Ee, çeşmeye e, bununla ilintili bir ad verilmesi dahi e, Osmanlı toplumunda e, eski Türk kültüründe diyelim. E, çeşmeye verilen önemin bir göstergesi. Yani evet. kelime... İlişkisi açısından bakarsak. Göz bebeği bakarsan, gibi yani evet, göz. Evet. Gönül gözü deriz. Evet. E, dünyayı görebilmemizin organı evet su da e, aslında hani için, organı için e, evet, programlarımızda gözü. ifade ederiz. E, yaşamın en temel varlığı su. Evet sizin e, su hakkı kampanyanızın da <gülüyor> olduğu gibi değil mi? Evet bunun e, aslında toplumsal alanda e, yansıması çeşmeler. Yani e, yine sizin yazınızda işte yer altındaki yer, alt, yer üstündeki suların e, işte insanlarla buluştuğu noktalar demişsiniz e, çeşmeler için. Şimdi bakın sadece suların buluştuğu nokta değil. Evet. Daha başka bir şeyin buluştuğu nokta aslında. O daha başka bir şey de e, su uygarlığı. Hı hı. Muazzam bir su mühendisliği yaratılmış. İstanbul 1453'ten sonra bilhassa. Daha önce de programdan önce de konuştuk. İstanbul ilk çağlardan beri çok çekici bir coğrafyada olduğu için durmadan saldırılara maruz kalmış bir şehir. Dolayısıyla sürekli kendini savunmak için işte bildiğimiz şu meşhur surları yapıp içine girmişler. Ee, orada e, su ihtiyacını da sarnıçlarla idare etmişler. Bu kadar çok sarnıç hala e, bugüne kadar gelmiş ise neden bu kadar çok sarnıç var sorusunun cevabının cevabı da burada saklı. E, şehre akar su getirilememiş yüzyıllar evet. boyu. Ama e, 1453'ten sonra görüyoruz ki yani var tabi Valenskemeri var. E, şeyden evvel, Osmanlılar'dan hı hı. evvel. Ee, Romalılar döneminde de bazı su yolları yapıldığını biliyoruz. Ee, i̇nşallah sıra gelir. Ee, merhum Profesör Kazım Çeçen'den de söz ederiz. Ee, Kazım Hoca'nın en büyük ideali o su yollarından bugün hala işe yarar durumda olan kısımların kurtarılabilmesiydi. Evet, Malum evet. İstanbul'un imarı diye bir Felaket var ya 50'li yıllarda tepe noktasına varan o sırada o su yolları da yani sadece 50'de değil ondan evvel de tabii başlamış tahrip edilmiş. Evet, evet. Şehirleşeceğiz yapılaşacağız derken onu kaçırmışlar. Dönelim tekrar İstanbul'un 1453 yılına Fatih'in ilk verdiği emirlerden biri şehre tez su getirile oluyor. Niye? Çünkü İslam dinine göre e, duran suyla işte ama temizlik ama, ama, temiz mümkün yapmak, değil evet. ha, şey bakımından, prosedür olarak. illa akarsu akar su olacak. Ama temiz yani suyun da temizliğini akması. sağlaması akmasıyla bağlanıyor. Akması. Evet, evet, evet. Evet, tabii. Büyük yani, oranda öyle. Temiz bir su yolundan geçiyorsa ki o su yollarının temizliği için de inanılmaz, o dönemin teknolojisine göre inanılmaz şeyler yapmışlar. Ee, bir gün o konuyu böyle evet, başlı, başlı başına, başına konuşalım evet, evet, tek, bir, tek bir programda incelemek lazım Hı -hı. Gene Kazım Hoca'nın kitapları bu konuda sağlam e, bilgi kaynağıdır Yani bir sürü teknolojiler geliştirmişler Suyun mikropsuz ve sağlıklı akması ve lezzetini de yitirmemesi Evet. Neyse e, o detaya girmeden çeşmelere dönelim biz yine madem çeşme konuşacağız bu programda ee, i̇şte o suyun e, getirilebilmesi için e, su kaynakları da şehrin uzağında biliyorsunuz. Hı hı. Nasıl gelecek oradan buraya? Yedi tepeli şehir diyoruz. Yani, Dümdüz bir yer, yer değil aşağı. ki hani tepeden aşağı bir boru yapın su gelsin. İşte gene o dönemin e, teknolojisi ve bilgi birikimiyle yapılabilecek olanın en iyisini yapmışlar. Ee, ...başlamış... E, ...borulardan... ...künklerden, lülelerden... ...o, o dönemin deyimiyle... Sula. ...sular akmaya. Ama bu işin şahikasını... ...16. yüzyılda görüyoruz... ...Mimar Sinan'la. Mimar Sinan'ın bir kere var olanları... ...çok güzel elden geçirip... E, ...geliştiriyor. Artı kendi yaptığı yeni su yolları var. Hmm. Ee, mesela... ...Malova kemeri... ...bunların arasında... hani. ...sadece çeşme ve e, lüle değil... E, ...su kemerleri, e, su terazileri... ...maksem dediğimiz suyun taksim, taksim, taksim edildiği maksim. yer... ...Taksim'deki hı hı. gibi. Taksim'in ismi oradan geliyor. Oradan suyun geliyor, gibi. evet. Oradan taksim geliyor. Maksemler, su terazileri... E, ...ondan sonra işte çeşmelere e, geliyor. Yani... O su mühendisliğinin buna su uygarlığı dersek insanla buluşma noktaları diye tanımlamıştım ben o ansiklopedi de evet. çeşmeyi. Ee, o mesela 16. yüzyılda bir tek Roma ile kıyaslanabiliyor İstanbul. Günlük su tüketimi açısından. Hı. Günde en çok e, su tü tüketen iki şehir İstanbul daha fazla hatta Hı. Roma'da. Roma'da meşhurdur ya su uygarlığı, uygarlığı derler o şehir için. Su uygarlığı şehri derler. Biz de öyleydik yani. Evet. Ee, şimdi evet tamam uygarlık açısından. E evet suyu getirdik diyelim <gülüyor> İstanbul'a o dönemlerde Çeşmeler de yapılmaya başlandı. Niye ...çoğaldı bu çeşmeler... ...ne amaçla yapıldı... ...yani sadece insanla bulu Su ihtiyacını karşılamak için değil... değil ...farklı evet. işlevleri var... Evet, birçok işlevi var... ...bir kere e, çok ciddi bir... E, ...yönetsel örgütlenme var... ...su konusunda... ...su yolcu diye böyle bakan düzeyinde... E, ...şey var... E, ...üst düzey görevlisi var bu işi... ...makam yolcu. var ya... ...tabi tabi tabi... <Gülüyor> E, kamu görevlisi. Su yolundan <gülüyor> sorumlu olan bakan Büro, gibi. Bürokrat, Osmanlı hmm. bürokratı ve hmm. çok e, yetkili. E, ama mesela siz şeyi duymuş muydunuz hiç? Koskoca Mimar Sinan, efsane adam değil mi? Hmm. Evine usulsüz su aldı diye e, kadıya hükmediyor. Şey, ferman gönderiyor padişah, yargıla diyor. Evet. Ve aklanıyor Mimar Sinan, usulsüz almadığını, usulüne göre hmm. aldığını. Aldayım. Evet. E, artık evlere su alınmaya başladığı zamanlarda zaten iyice İstanbul suya kavuşmuş, bollaşmış su o aşamadan sonra. Yoksa ondan evvel, hı hı. gene deminki sorunuza dönüyorum burada işlev konusuna. E, mahallenin su ihtiyacını karşılamak bu kadar basit. Evet. Ortaklaşa karşılanıyor bu ihtiyaç. Gideceksin çeşmeden alacaksın suyunu. Evet. Onun da kendine göre ada bu hukuku var. İşte sıra bozmadan, işte başkasının önüne geçmeden, kapları anormal boyutlarda tutmadan, çok fazla değer... tüketmeden yani tabii, herkes tabii. kendi payına düşeni alıyor. Al alıyor, evet. evet. Hı -hı. Aa, evlere su, so özel çeşmeler yapılma başlandığı zaman da bir nevi demeyeceğim artık düpedüz sosyal adalet. Hı -hı. uygulaması. Bir tane de sokak çeşmesi yaptıracaksın diyor. Düzen. Harika bir şey. Evet. Onun için bu kadar bol. Yani zenginler kendi evlerine su alacaksa bir tane de sokak çeşmesi yapacak diye böyle bir sosyal, sosyal adalet sorumlu. kuralı evet. var. Ee, bu yüzden de dediğim gibi çok bol. Evet. Ee, yine çeşmenin işlevine dönecek olursak çeşmelerin okunması gibi bir Sorun var, günümüzde var bu tabi eskiden böyle bir sorun yokmuş. Herkes çeşmeye baktığı zaman verdiği mesajı suyun dışında, hmm. verdiği mesajı takır takır kolayca alıyormuş. Nerede veriliyor o mesaj? Çeşmenin kitabesinde veriliyor. <gülüyor> Kitabe çeşmenin e, kimlik kartı gibi bir şey. Evet. Orada işte genellikle şiir biçiminde yazılıp hatta daha sonraki yüzyıllarda orada bir takım edebiyat oyunları da başlıyor. Epçet hesabı denen bir e, teknikle e, rakam yazmadan hangi yılda yapıldığını harflere kodlayarak e, şiirin içine sıkıştırı veriyorlar. Kim yaptırmış? Niye yaptırmış? E, hangi yılda yaptırmış? Bunları yazıyor e, şeyde kitabede. Çeşmenin herhalde tarihi gibi yani. Evet, Mesela evet. tarihi aynı zamanda. Künyesi. Künyesi, Künyesi. ama bu künyeler e, kültürel e, ve e, ne derler sosyal mesajlar da içeren şeyler herhalde. Evet. E, bir ara verelim. Evet. Bence kitabeleri biraz daha onlardan biraz daha bahsettim ikinci arada. İkinci bölümde. Onlar... Vallahi daha kitabedeyiz Aşağı inemedik. Evet. <gülüyor> bu 8 program. Tamam çeşme yapabiliriz. Konuşsak şey yapabiliriz. Yani. Evet. Şimdi Orhan Gencebay'dan dinliyoruz Aşk Pınarı. Bir ceza verebilseydim benim gibi onun da sevmesini. Ne bendim Ne son geçen bu yoldan Her şey başladı aşk pınarından Dertler başladı aşk pınarından Şimdi arıyorum Aşksız günlerimi meğer zehirlemişim kendi kendimi Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu Kaybettim yanımın ümitlerini Ümitlerini, ümitlerini Kaybettim yarınımın ümitlerini Emek elde değil, zamanı belli değil. Bir canım var yaşarım, ben de değil. Bir canım var yaşarım, ben de değil. Devam ediyoruz. Avniye Tansu konuğumuz ve İstanbul'un çeşmelerinden bahsediyoruz. Çeşmelerin kitabelerinden bahsediyorduk. Son olarak tekrar o konuya dönelim. Evet, kitabe çeşmenin künyesidir demiştik. Hı -hı. Ee, sadece çeşmenin kimin tarafından hangi yılın için ne amaçla yapıldığını anlatmanın ötesinde e, zamanla daha da gelişkin bir hal olarak... E, ...kitabelerde... ...aslında hat sanatını görüyoruz. Evet. Yani çeşme bir sanatsal objeye... ...dönüşüyor zamanla. İlk yapıldığı zamanlarda... E, ...15. yüzyıl... ...çeşmeleri genellikle... ...son derece yalın, yani sokakta... Evet. ...tek yüzlü, Hı -hı. taştan... ...işte musluğu olan, yalağı olan... Hı -hı. E, bu, su, ziyanı diye, ...su ziyanı olmasın diye. Su ziyanı olmasın diye. Siz oradan akan suyu alırken... ...hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar da, da yalaktaki... Bazılarında... E, ...hangi aşamada olduğunu bilmiyorum... ...siz daha iyi bilirsiniz. Evet, evet. E, üstlerinde de kuşların... E, ...su içebilmesi için... ...bölümler varmış çeşmelerin. Hı -hı. Hı -hı. Sizin yazınızda mı? Yani ya geliştikçe... Medeniyet geliştikçe, geliştikçe aslında. Geliştikçe evet. çeşmede evrim geçiriyor evet. doğal Hı -hı. olarak yani. Hı -hı. Güneşte beklerken sıra bekleyenler güneşten rahatsız olmasın diye geniş saçaklar evet, yapılmaya başladı. Yorulanlar otursun diye yanlara sekmeler ekleniyor evet. taştan Hı -hı. gibi yani bir sürü fonksiyonu var. Daha sonra e, küp düşünün küp şeklinde kare Hı -hı. yüzlü dört tane üstü düz. Oraya namazgah yapıyorlar mesela. Hı. Hani ayrılık çeşmesi öyledir örneğin Katıköy'deki Hı. gibi. Yani şey yaptıkça Hı. uygarlık ve ihtiyaçlar çeşitlendikçe değiştikçe Çeşmeler çeşmede de mimari açıdan Şimdi olsun. Şimdi ayrılık çeşmesi dediniz ya işte ayrılık çeşmesi aslında bir işlevi var. Suyu. Ee, insanları ulaştırmanın dışında da bir işlevi var. Ee, askerlerin uğurlanması mı ee, o çeşmenin önünden gerçekleşiyor? Evet. Yani sadece ondan bahsetmek istemedim. Ee, yani toplumsal işlevi farklı noktalara da geliyor. Buluşma noktaları, tanımlama noktaları bir yazın yani yine yazınızda söylemişsiniz aynı zamanda işte trafiği düzenleme noktaları yani şer, e, şehir şerfi, planlama evet planlama noktaları halinde de evet, kullanılmaya evet, evet. mesela onu en güzel Cengiz Bektaş anlatır e, meydanı tanımlar der çeşme için evet. mesela Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'ni düşünün evet, İskeleden hı. inince hı hı. gerçi şimdiki son düzenlemelerden sonra İskeleden Biraz içeride İnince kalıyor. ne göreceğiz bilmiyorum tam olarak <gülüyor> ama e, burası bir meydandır diyor yani. Benim etrafımdan yollar e, dağılır. Evet. evet. Dağılır Bir referans anlamında. noktası. Evet. Evet. evet. Mesela cami değildir o bak, anlamda. O, Osmanlı mimarisinde meydan. Cami ile meydan bir arada olmayan bir şey aslında. Cami Hı. daha içerlik, daha e, kuytu. ...bir köşede olması gereken bir şey. E, belki Hı. biraz daha sakin... ...bir ortamda ama evet, çeşme evet. ise... ...kalabalığın içinde tabii, zaten. Tabii. yani tabii. Bütün o etkileşimlere... Sosyal ...açık etkin. bir yer. Hı -hı. Evet. evet bu... ...bir yerde yine şeyden bahsetmişsiniz... ...bu işte çeşmenin... ...üstündeki yazılardaki Hı -hı. kitabelerde... ...bazen... ...o çeşmenin niye yapıldığını... ...nasıl kullanılması gerektiğini... ...oradaki suyun niteliğini... Hatta hani yanlış kullanırsa şey de var başınıza neler geleceğini de evet, bir tehdit unsuru falan da yazılmış <gülüyor> İki cihanda çıkar. kahrolsun, açı şey yapsın alçalsın her türlü ziyana uğrasın diye bir çeşmenin kitabesinde yazıyor o şey Çengelköy'deki Kavasbaşı Ahmet Ahat çeşmesi evet o böyle lahana şeklinde olandı galiba. E, buradaki e, çeşmenin üstündeki işin e, yazının esprisi şu. Diyor ki aslında bu lezi suyu kaynağından çalmaya cesaret eden e, olursa ya da bu su buraya fazla diyerek bir damlasını bile başka bir yere nakletmeye çalışırsa birileri iki cihanda kahrolsun, alçalsın, her türlü ziyana uğrasın. Beddua. <gülüyor> beddua ediyor. Ama e, aslında bir, şey, bir özelliği de var ama. Yani. E, işte Mahallenin çeşmesi, mahallenin suyu ve başka bir yere taşınması mümkün değilli anlatıyor. Bugün ise, Bugün e, ise programdan yaşanıyor. önce de konuştuk. İstanbul'un ünlü sularından, kaynak sularından Hamidiye e, suyu belediye eliyle e, şişelenerek 27 tane ülkeye Onlarca ihraç... ülkeye ihraç ediliyor. O sayılar evet, değişiyor. değişiyor, Gittikçe artıyor. Değişebiliyor ama o dönemde suyu e, yerelinde kullanmak. Önem arz etmiş. Çünkü evet. e, siz yine söylemiştiniz e, suyun örneğin sağlık açısından, lezzet açısından e, ulaştırılması kaynağından e, çeşmeye nakledilmesi de çok önem arz ediyormuş. Kesinlikle evet. tabii. Tarihi su yollarından belki birazcık bahsedebiliriz. Yani çünkü her çeşmenin geldiği bir kaynak var. Hepsi terkos suyu değil sonuçta. Değil. Evet. Demin de konuştuk ya yani yedi tepeli şehir İstanbul ortasından deniz geçiyor su su bol ama e, nitelikli kaynak suları uzakta evet. hep uzaklarda hı hı. E, onun şehre gelmesi insanla buluşması ayağımıza kadar gelmesi hı hı. hayli zahmetli bir işti bunu başarmışlardı evet. e, Kazım Çelebi çalışmalarının da olduğu çok çok çok güzel hazırlanmış bir sergi gezdim. Eee 5-6 ay öncesine kadar da çıktı yanılmıyorsam. Bu Koç Üniversitesi'nin evet. Anadolu İstanbul Araştırmaları Merkezi ile birlikte yaptı. Evet. Hı hı. Yani onu meraklılar internet üzerinden de bulabilirler şeydi. İstanbul ve suydu değil mi? O evet o İstanbul serginin ve başlığı. su olması lazım serginin başlığını. Evet. Orada e, bu su yollarını, suların özelliklerini son derece güzel şeye kadar artık e, mesela şilelere kadar, havalara kadar sadece şu tarihi merkez çekirdek bölge değil. İstanbul'un dört köşesinde evet dört Hı. bir köşesi, Katıköy tarafında da çok güzel sular vardı eskiden. Evet şimdi tabii çok farklı şimdi şişelerde hı hı. satın alıyoruz aynı kaynaktan geliyor ve pek çok işlemden geçiyor parasını veriyoruz alıyoruz musluğumuzdan su içemiyoruz ama eskiden suyun nereden geldiği de belli nereden aktığı da belli kime ait olduğu da belli mahallenin suyu hani çeşmeden akıyor. O su mahalleliye ait ama şimdi bize, bize ait olan kaynaklar bile hani yurt dışına satılabiliyor. Bazen gidiyoruz işte şeyden marketlerden dünyanın başka bir yerinden gelmiş bir suyu pet de alabiliyoruz. Yani ne kadar değişmiş gerçekten aslında çeşmelerin tarihi bize bunu gösteriyor. Nasıl bir değişimden geçtiğimizi suyla olan ilişkimizin doğayla olan ilişkimizin birbiriyle birbirimizle olan ilişkimizin. Nasıl bir evrimden geçtiğini gösteriyor. Evet. Zaten özellikle hani bu programı hazırlamadan önce aklımıza gelen e, düşünceler bunlardı. Bunu birazcık bunun altını çizebilmek için İstanbul'un çeşmelerinden yola çıktık ve suyun bir zamanlar kültürel, sosyal bir varlık olduğunu ama şimdi ekonomik bir varlığa, ekonomik bir kaynağa daha doğrusu dönüştüğünü ...bu şekilde biraz anlatmaya Üstelik çalıştık. Üstelik de giderek tipleşen bir kaynak evet. diyelim. Yani Tekerleşen bir kaynak. Evet. Tekerleşen ve tek özelliği yok. Yani içtiğimiz evet. o pet şişelerdeki suların hangisine aşık olabilirsiniz? Hepsi de birbirine benziyor. Evet, Tatları da güzel değil. Zaten yani... sertlik derecesi açısından da çok yumuşak sular. Sağlıklı değil. Ee, belki hmm. temiz ama içerik açısından zengin bir su da değil. Oldukça fakir bir su. Gibi devam edebiliriz. Komik, Ama... komik bir şey söyleyeyim de, e, volkan başladı, <gülüyor> trafik polisliğine... <gülüyor> mecburen <gülüyor> ne yapsın. E, şey, biz söz hakkımızı size verelim, evet. siz bitirin. Yok yok, çok tatlı bir şey. Başka bir sebepten gördüm bu, bu bilgiyi. Eskiden pikniklerde, e, Kadıköy yakasında bir bölgede bu. Iı, su tatma yarışması yaparlarmış biliyor musunuz? <gülüyor> <Kayışı. güzel>. Böyle <gülüyor> masa kurulurmuş işte kayış daha suyu bir vesaire bakın sayamıyorum bile suyu, ben, ben ki o kadar uğraştım evet. ıı, artık aklıma dahi gelmiyor özellikle sular evet. İşte onlar böyle bardaklara konur Gözler bağlanır. Sırayla içer içerlermiş. Hangisi hangisi bil bakalım. diye. en çok suyu tanıyan işte yarışmanın birincisi, birincisi olmuş. Çok Böyle güzel. 15 bardak su gelmiş önünüze. Hadi bakalım. <gülüyor> evet, Suyunuz güzel. bol olsun efendim. <gülüyor> evet. Diyerek biz bitirelim evet. bu programı. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Evniyalım çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Sevgili çeşmelerimi hatırlattığınız için <gülüyor> sağ olun. Hoşça kalın.